Hay hak. Hak dostum hak. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Bir rivayet hikaye bir mecmua köşesine ilişir. İliştikçe dillenir, dillendikçe söylenir. Bir ayna attım çayıra, şavkı vurur bayıra. Bu güzel hikayenin de sonu gelsin hayra. Efendim. Çağdaş Meddah'a. Hoş geldiniz. Vay vay vay vay vay vay vay. Ne kadar ihtişamlı görünüyor öyle değil mi? Bir adam düşünün. Bu öyle bir adam ki ringe çıktığında tüm dünyanın nefesini tutturur ama asıl kavgasını ringin dışında verir. Yubruklarıyla konuşurken sözleri ve tavırlarıyla koca bir ülkeyi sarsar. Kazandığı ünvanlardan çok kaybetmeye göze aldıklarıyla büyüyen bir adamdır o. Bugün sizlerle paylaşacağımız hikaye sadece ama sadece basit bir boksörün değil, çağın sınırlarını zorlayan bir insanın hikayesi. Takvimlerimiz 1964 yılını gösteriyor. Dünya asiklet boks tarihinin en beklenmedik gecelerinden biri. Öyle bir geceye tanıklık ediyorsunuz ki, Sanelisten gibi dev bir şampiyonun karşısına henüz daha adı bile tam olarak duyulmamış, duyulmaya başlanmış ama o kadar önemsenmemiş genç bir adam çıkar. Cassius, Marcelius, Clay, <gülüyor> Romalı adı gibi. Yani sonradan alacağı isimle çok iyi bildiğimiz ismiyle Muhammed Ali. Basın mensupları... Maçın sonucuna dair en ufak bir şekilde şüphe taşımaz. <gülüyor> Neredeyse herkes kazanacak adamın kesinlikle listin olduğu konusunda hemfikirdir. Neden? Çünkü Clay'in basındaki fazla konuşan çocuk imajı çoğu kişiye göre ringin sert gerçekliğine çarpıp anında yok alacaktır. Yani bütün her şey Clay'in aleyhinedir. Bir yanda Son derece tecrübesiyle, son derece büyük bir boksör, diğer tarafta yeni yetme bir çocuk. Fakat o gece daha çocuk yaşta olan Clay yalnızca bir maçı kazanmakla kalmaz. Dünyanın dikkatini hiç ummadığı bir yerden yakalar. Çünkü o gece ringe çıkan kişi sandıkları gibi bir çaylak değil, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başaran... Genç bir sporçudur. O gece Clay sadece son listını değil, ağır sıklet boksunun yerleşik kurallarını da alaşağı etmiştir. Çünkü ağır sıklet boksörleri şöyle tarif edeyim size, genellikle çok güçlüdürler ve yavaştırlar. İri yarıdırlar, sabit dururlar ve genellikle fırsat kollarlar. Clay ise bunun tam tersini yapmaktadır. Hızlı, cesur, öngörülemez bir stratejiye sahiptir. Liston'un kendisini köşeye sıkıştırdığı anlarda bile ringin merkezine geri dönmenin bir yolunu bulur. Rakibinin bütün ritmini anında bozar. Ve sonunda Liston maça devam edemeyeceğini açıklar. Bütün dünya şaşkınlık içerisindedir. Ve böylece Clay şaşırtıcı bir şekilde ağır ziklet unvanını alır. Dünyanın gözünde bir dev düşmüş, bir genç adamsa tarihe ilk adımını atmıştır. İşte bu maç Muhammed Ali'nin kariyerindeki bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Ama Muhammed Ali'nin hikayesi... Çok ama çok daha önceleri başlamıştır. Geçtiğimiz yüzyıl Amerika'da ırkçılık ve ayrımcılık toplumun her köşesine sinmiş durumdaydı. Siyahiler ringin üzerinde alkışlanabilir ama toplumda hala ve hala ikinci sınıf bir vatandaş olarak görülmektedirler. Kesius Clay. İşte bu karanlık atmosferin içerisinde büyür daha küçük yaşta. Kendisi işçi sınıfı bir ailenin çocuğu. Gelir düzeyleri sınırlı ama düzenli bir hayatları var. Ama her an karşılarına çıkmış olan o ırkçılık belası çocuk Cassius'un zihninde bir yangın gibi çok büyük bir yer edinir. Bu yangının ilk büyük kıvılcımı ise 12 yaşındayken... Bisikletinin çalınmasıyla başlar. Bu bisikletinin çalınması sebebiyle oluşan adaletsizlik Clay'in ırkçılığa bakış açısında tam olarak netleştirmiştir aslında. Bisikletinin çalındığını fark eden Cassius öfkeyle polis merkezine gider. Ve der ki benim bisikletim çalındı. Memur Joe Martin ise hayatının dönüm noktalarından biridir işte. Onu bulursam döveceğim dediğinde Martin ona şöyle söyler. Dövüşmek istiyorsan önce nasıl dövüşüleceğini öğrenmen gerekir ufaklık. Cassius bunu bir davet olarak kabul eder. Ve Martin'in spor salonuna gider. İlk antrenmanlarında bile böyle doğal ritmi ve hızlı ayak hareketleri hemen dikkatini çeker. Martin, Cassius'un kendi içerisinde son derece büyük bir potansiyeli olduğunu görür ve... Onu disiplinli ve son derece uygun bir programla çalıştırmaya başlar. Spor salonu Cassius'un ikinci ev haline gelir. Çalışmalarının karşılığını kısa sürede almaya başlar. Önce amatör başarılar kazanır. Ardından bir takım yerel turnuvalara katılır ve orada da mağlubiyet yüzü görmez. 1960 yılında Roma olimpiyatlarında altın madalya kazanarak ülkesine döner. Artık boks dünyası onun genç ama hırslı kariyerinden tamamen haberdardır. Olimpiyatlarda altın madalya kolay iş değil. Fakat Roma'dan döndüğünde boynunda altın madalya taşımasına rağmen siyah bir adam olmanın yükünü hafifletmez bu durum. Bir lokantaya girdiğinde doğru dürüst hizmet alamaz. Ring ona bir fırsat sunmuştur ama... Peki ya toplumun kapıları? Ha? Hala kapalı. O an varmış olduğu bu farkındalık yıllar sonra vereceği büyük siyasi kararların aslında ilk tohumlarını taşımaktadır. Profesyonel boks hayatına geçtiğinde sadece ringde değil, ringin dışında da dikkat çekmeye başlar. Basın toplantılarında göstermiş olduğu o özgüven, rakiplerine söylediği o meydan okuyan sözler ve o kendisine has, ritmik, değişik anlatımıyla kısa bir süre içerisinde showman kimliğine bürünür. Ancak bu imajın altında stratejik bir zeka yapmaktadır. Rakiplerini psikolojik olarak yıpratırken kendisini de rahatlatır. Boks dünyası bu tarzı önce küçümser fakat Cassius'un etkisi Hızla büyür. Liston maçına kadar kazandığı profesyonel karşılaşmalar onun yalnızca bir konuşmacı değil ciddi bir sporcu olduğunu da tüm Amerika'ya göstermiştir. Liston karşısındaki zaferi gerçekten yatsın babalı. Büyük bir dönüm noktası. Basın ve halk sözlerini artık ciddiye almak zorunda. Ama Cassius'un vereceği en büyük haber işte bu zaferden hemen sonra gelir. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Adını değiştirmek. Adını değiştirdiğini artık Cassius Clay olmadığını açıklar herkese. Kendisine Muhammed Ali isminin verildiğini duyurur. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir tepkiye sebep olur. Cassius Clay ismi kölelik dönemine ait bir isimdir onun için. Ve Muhammed Ali ismiyle aslında yeni kimliğini inşa etmek istemektedir. O benim... Köle ismim bu. Muhammed Ali benim özgür ismimdir. Bununla da kalmaz. Nation of Islam'a katılması sadece sporculuğuyla değil, kimlik mücadelesiyle de gündeme gelmesine sebep olur. Şimdi diyeceksiniz ki bu işler o kadar kolay mı? Hayır değil. Muhammed Ali'nin bu kararı bir günde oluşmaz. Özellikle siyahi siyasetçi ve belki de ileriki programlarda kendisini anlatma şerefine de nail olacağımız Malcolm X ile geçirmiş olduğu o zamanlar katıldığı toplantılar ve dinlediği konuşmalar onun zihninde yavaş yavaş bu tabloyu netleştirir. Malcolm X, siyahilerin yalnızca hak isteyen bir grup değil, tarihi çalınmış bir halk olduğunu, kölelik geçmişinin sadece zincirlerden ibaret olmadığını, isimlerde de, Dilde de dini imgelerde de iz bıraktığını söylemiştir çünkü. Ali çocukluğundan beri kilisede görmüş olduğu o beyaz İsa tasvirlerini otobüslerde arka koltuklara yönlendirilmesini altın madalya kazanmış olmasına rağmen kimi lokantalara hala ve hala alınmayışını ve aile büyüklerinden duymuş olduğu o kölelik hikayelerini bu sözlerle yan yana koyar. Nation of İslam'ın Allah karşısında kimsenin kimseye üstün olmadığı fikri, onun için hem bir adalet duygusu hem de kişisel bir özgürleşme haline gelir. İslam'ın büyüklüğü de galiba burada. Müslümanlık yalnızca bir din değişimi değil, kendisini ve halkını tanımlamanın daha doğru bir yol olduğunu görmeye başlar. Cassius Clay adını geride bırakıp Muhammed Ali olmayı seçmesi bu yüzden sadece inançla ilgili değil hayat hikayesini nereye ait kılacağına dair son derece ama son derece bilinçli bir tercihtir. Bu karar Amerikalılara göre tehlikeli, son derece radikal, anlaşılması zor bir durumdur. Basın basın ısrarla ona Clay demeye devam eder. Röportajlarında muhabirler ismini özellikle kullanmaz. Muhammed Ali ise her defasında düzeltir. Benim adım Muhammed Ali. Bu sadece aslında bir isim kavgası değildir. Bir insanın kendini tanımlama hakkının mücadelesidir. Ali bu dönemde yalnızca bir boksör değil, kendi kaderini yeniden yazan bir figüre dönüşmüştür. Bir idole dönüşmüştür. Bu isim değişimi kölelik propagandalarının reddedilmesi anlamına gelmektedir. Bakın gördüğünüz gibi sadece bir isim değişikliği değil, altta o kadar büyük bir sebep var ki ve aynı zamanda o kadar büyük bir amaç var ki. 1966 yıllarına geliyoruz. Vietnam Savaşı. Her Amerikalı vatandaşa olduğu gibi genç yaştaki Muhammed Ali de askere çağrılır. Fakat Ali askere gitmeyi reddeder. Söylediği çok güzel bir laf var. Vietkog bana hiçbir şey yapmadı ki. Ben niye gideyim de o masum insanları öldüreyim? Bu söz bile sadece bir politik duruş değil. Bir vicdan hesaplaşması. Muhammed Ali savaşa katılmak istemediğini belirtir. Ancak bu reddin sonuçları... ...son derece ağır olur. Arka tarafta dönen dolaplar yüzünden... ...ünvanı elinden alınır. Boks lisansı iptal edilir. Rinkten uzaklaştırılır. Gözünü karartmış yani bu Amerikalılar. Amerika'nın gözünde bir gecede kahramandan... ...anında... ...düşmana dönüşür. Basın sert ifadeler kullanmaya başlar. Halk ikiye bölünür. Siyasetçiler... Tepkilerini açıkça dile getirirler. Ali için son derece önemli ve son derece çetin geçecek zamanlardır. Üç yıl boyunca ringe adım atmaz. Mevcut gelirini de kaybetmeye başlar. Zor dönemlerin içerisine girer. Bu da yetmezmiş gibi hakkında bir takım davalar açılır. Fakat, fakat öyle bir şey yapar ki söylediklerinden ve tavrından bir adım geri adım atmaz. Onu büyük yapan şeylerden biri de bu işte. Muhammed Ali, ringden uzaklaştırıldığı bu üç yıl boyunca susup bir köşeye çekilmez. Ülkenin dört bir yanında çeşitli konuşmalar yapar. Öğrencilerle buluşur. Savaş karşıtı hareketlerin en tanıdık yüzlerinden biri haline gelir. Sporcuların genellikle uzak durmuş olduğu bu siyasi meseleler onun için ...artık gündelik bir gerçekliğe dönüşmüştür. Ringde olduğu gibi burada da hızlı düşünür. Hızlı cevap verir ve ne söylediğini bilen bir tavırla hareket eder. Ekonomik olarak zorlandığı zamanlar olur. Toplumun bir kısmı onu bir hain olarak görür. Kariyerinin artık bittiğini düşünenler bile çoğalır. Fakat Muhammed Ali... Fiziksel olarak ringlerden uzak kalsa bile zihnen hala o ringin içerisindedir. Antrenman yapmayı bırakmaz. Hızını ve dayanıklığını korumak için koşularını sürdürür. Eski reflekslerinin kaybolmaması için gölge boksu yapmaya devam eder. Bunu özellikle boksla ilgilenen, bu sporu icra eden arkadaşlarımız rahatlıkla gözünde canlandıracaktır. Üç yılın sonunda nihayet hukuk davasını kazanarak ringe döner. Ringe döndüğünde herkes eski gücünü kaybettiğini beklemektedir. Fakat Muhammed Ali bu sorunun cevabını baştan kontrol altına alır. Kaybettiği bazı şeyler vardır doğru kabul ediyorum. Ama asıl güç aslında kaybetmediği şeylerde. Geri döndüğü ilk yıllarda Fiziksel olarak eskisi kadar hızlı olmadığını görür. Bu hem bir yandan yaşının ilerlemesi hem de ringten uzak kaldığı süreyle açıklanabilir. Tamam kabul ediyorum. Fakat Ali hiçbir zaman bu çok önemli. Tek bir stilin boksörü olmamıştır. Bakın bu gerçekten çok ilginç bir nokta. Gençliğindeki hareketliliğinin yerini... Bu dönemde daha stratejik bir kontrol duygusu alır. Ayak oyunlarının temposu düşmüştür düşmesine. Ama aklının temposu hızlanmıştır. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Maç içinde rakibi analiz etmek. Haldır uldur herifin üstüne girişmemek. Rakibinin nefesini, ritmini agresyonla okuyan bir boksör haline dönüşür. Bu dönüşüm... Joe Frazer'la olan karşılaşmalarında en net haliyle ortaya çıkar. Frazer güçlü, inatçı ve pes etmeyen bir rakip olarak Muhammed Ali'nin kariyerinde özel bir yere girmiştir. İlk maçları Muhammed Ali için acı bir yenilgiyle biter ama bu karşılaşma onun zihninde yepyeni bir aşamanın da başlamasına sebep olmuştur. Bir sonraki karşılaşmalarında Muhammed Ali artık daha temkinli daha hesaplı bir stille ringdedir. Fraser'ın o sert saldırılarına karşı zamanlamasını ayarlayıp karşı yumruklar bulması Ali'nin kariyerinin olgunluk döneminin en belirgin göstergelerinden bir haline dönüşür. Bu dönemin en büyük sınavlarından biri. 1974 yılında Zaire'de karşısına çıkan George Foreman'la olan mücadelesi. Küçüklüğümde hatırlıyorum. Tek kanallı dönemler içerisinde babamdan bilhassa rica etmiştim. Baba gece bir maç varmış. Boks maçı beni uyandırır mısın dediğimde. Hoş tekrar televizyonun karşısına geçtiğimde uyuyup kalmışım ama hayal meyal hatırlıyorum galiba. Gece saat... 3-3.5 civarlarıydı. Belki o dönemi yaşamış olanlar bilirler. Tek kanal. Ve sadece o boks maçının yayınlandığı bir programdı. Forum'ın o yıllarda neredeyse durdurulamaz bir güce sahip. Genç, iri, kendinden emin bir şampiyon olarak ün kazanmış biri. Maç öncesi de tüm yorumlarda Muhammed Ali'nin artık böylesine dinamik bir güç karşısında dayanamayacağını, hatta ...bu maça çıkmasının bile aslında gereksiz olduğunu falan söylüyorlardı. Ama Muhammed Ali'nin kariyerini belirleyen en önemli şeylerden biri... ...başkalarının gördüğü tehlikeleri farklı bir şekilde okuma biçimi. Formun karşısında gençlik yıllarındaki gibi sürekli hareket eden bir Muhammed Ali yoktur artık. Bunun yerine iplerde rakibini yoran... Saldırılarının şiddetinden yararlanan ve doğru anı bekleyen bir Ali vardır. Ve bu stil dünya boks tarihine şu isimle geçmiştir: Rope Drop. Evet, Rope Drop. Rope Dopp adı verilen bu taktik boks tarihinde aslında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Muhammed Ali iplerdeyken formun tüm gücüyle yüklenir. Ali ise rakibinin yorulmasını bekliyor gibi görünür. Çok fazla karşılık vermez. Kendini yormaz. Fakat bu yalnızca bir savunma değil, sabır üzerine kurulmuş bir saldırı şeklidir. Roundlar ilerledikçe Foreman'ın yumrukları güç kaybetmeye başlar. Nefesi kısalır. Ve ringdeki o gerçek hakimiyeti yavaş yavaş düşmeye başlar. Ali bunları gözlemler. Ve Muhammed Ali tam doğru anda, tam doğru yerde ve doğru zamanda ileri çıkarak forumına indirmiş olduğu yumrukla maçı nakavtla kazanır. Bu zafer bir sporcunun aslında geri dönüş hikayesi değildir. Boks tarihinde zekanın güç karşısındaki üstünlüğünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Foreman'a karşı almış olduğu bu zafer Muhammed Ali'nin kariyerindeki en parlak doruklardan biri olarak kabul edilir. Ama özellikle bu dönemden sonra yavaş yavaş vücudunda bir takım etkiler görünmeye başlar. Artık reaksiyon süreleri uzamıştır. Yumrukları önceki hızından uzaklaşmaya başlamıştır. Ama Ali'nin ring içindeki deneyimi ve sezgileri onu uzun süre daha ayakta tutar. Boksu bir atletizm sporundan çok bir strateji oyunu gibi yönetir. Yıllar geçtikçe vücudunun verdiği sinyaller artık daha belirgin bir hal almaya başlamıştır. Yani sözün özü şu... Parkinson hastalığının ilk belirtileri yavaş yavaş ortaya çıktığında profesyonel sporculuk kariyerinde sonuna yaklaşmaktadır. Bir dönemin en hızlı, en çevik ağır sikleti artık hareketlerini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Tüm bu süreç içinde Muhammed Ali'nin sporculuğu kendi başına bir hikaye olurken insan olarak duruşu da Ayrı bir yer edinir. Hastalığı ilerlemiş olsa bile toplumun gözünde bir statü kaybı yaşamaz. Aksine daha büyük bir saygı görür. Çünkü o yalnızca bir başarının değil, mücadelenin, dayanıklılığın ve asla vazgeçmemenin sembolüdür. 1996 yılı Atlanta Olimpiyatları. Çoğunuz tanık olmuşsunuzdur olimpiyat meşalesini taşımıştı. Bu belki de dünya spor tarihinin tanık olmuş olduğu en duygusal spor anlarından biri. Bana göre. Çünkü Muhammed Ali'nin elleri titriyor. Vücudu güçlükle hareket ediyor. Öyle bile olsa o sahnedeki varlığı milyonlarca insanın hafızasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Çünkü o an sporun sadece kazananlarla değil kararlılık içinde mücadele edenlerle de tanımlandığını bütün dünyaya hatırlatmıştır. Ali'nin son yılları işte tüm bu mücadelelerinin doğal bir uzantısı şeklinde geçer. Kamu etkinliklerinde yer alır, yardım çalışmalarına destek yapar, sporun genç kuşaklara yayılması için ve bunları diğer kuşaklara aktarılması için elinden gelen gayreti gösterir. Bunun için çeşitli görüşler bildirir. Üstüne düşen görevi sonuna kadar yerine getirir yani. Artık yumruk atmayan ama varlığıyla ilham vermeye devam eden bir figüre dönüşmüştür. 2016 yılına geliyoruz. Hayata gözlerini yumduğunda ardında hem ringte hem de ring dışında verdiği sayısız mücadeleyle örtülü büyük bir miras bırakmıştır. Spor tarihinin en parlak şampiyonlarından biri olmasının yanında aslında bir duruşun, bir kimliğin, bir çağın sembolü olarak hatırlanır. Boksu yalnızca ama yalnızca bir güç gösterisi olmaktan çıkartıp zekanın, cesaretin ve kişiliğin de bir parçası olduğu bir sanat haline getirmiştir. Onu büyük yapan şey attığı yumruklar kadar Hangi yumrukları atmamayı seçtiğidir de. Muhammed Ali'nin hayatına baktığımızda, şöyle bir gözden geçirdiğimizde, bu biraz önce söylemiş olduğum sözü doğrular gibidir. Onun yalnızca yumruklarıyla değil, kararlılığıyla da ringe çıktığını görürüz. Kimliği uğruna vermiş olduğu mücadele, adalet arayışı, savaşa karşı duruşu ve sporun sınırlarını zorlayan zekası, onu sıradan bir şampiyon olmaktan çıkartıp aslında... Çağ'ın bir aynası haline getirmiştir. Bir insanın, düşünüyorum da hem kendiyle hem de dünyayla aynı anda dövüşmesi kolay değil. Ali, Ali işte bunları yaparken bir bedel öder. Güç kaybeder ama asla ve asla duruşundan vazgeçmez. Ve belki de bu yüzden yıllar geçse de onun hikayesi hala güçlü bir iz bırakır. Ardından sadece geriye, Tek bir soru kalır. Bir sporcuyu gerçekten büyük yapan şey kazandığı ünvanları mıdır? Yoksa ünvanlarını kaybettiğinde bile kararlılığın savunduğu fikirlerinin ağırlığı mıdır? Bu sorum aynı zamanda size. Eğer bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız bizleri son derece memnun edersiniz. Yine geldik güzel bir hikayenin sonuna. İşte bir rivayeti hikaye, bir mecmua köşesine iliştirmişler. Biz de bulduk söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki, baki kalan şu kubbede bir hossedaymış. Siz de bu hossedadan mahrum kalmamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklayarak bize destek olmayı sakın ihmal etmeyin. Bir başka bölümde bir başka bilinmez gerçekte buluşmak dileğiyle. san ettiysek affola. Kalın sağlıcak.